699, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Kadisiye Savaşı'nda Saad bin Ebi Vakkas'a gönderdiği mektup, Evet, Amr bin Madikerb cahiliye döneminde meşhurdu, İslam'a yetişti, Hazreti Peygamber'e gelip iman etti, Hazreti Ömer halife iken onu Kadisiye'de bulunan kumandan Saad bin Ebi Vakkas'a gönderdi, am, bu savaşta büyük yararlıklar gösterdi, Hazreti Ömer onu Saad'a A gönderirken, sana her biri bin kişiye bedel olan Amr bin Madiker bile Züleyha bin Huveylid'i gönderiyorum, savaş konusunda onlara danış, fakat kumandan yapma, diye bir mektup yazmıştı.